Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de İmam Buziri Hazretleri'nin kasideyi bürdesine devam ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkı anlatıyordu Esasında saklıyor Aşka riya karışmasın diye gizliyordu Kendinden saklıyordu Gözünden yaşlar boşalıyor Yüzünde çizgiler var onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti anlatıyor, iki adil şahit gibiydi. Fakat ona rağmen gizliyordu. Şimdi bir halden başka bir hale intikal ediyor. Yani ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o aşka muhatap olmaya layık biri değilim diyor esasında. Madde planında, mana planında aşk var. Madde planda aşkı biliyorsunuz aşkın kirletilmesi aşk kavramına Allah'la kulu arasındaki o en manevi münasebete kişiyi masivadan maveraya taşıyan o yolculuğa aşk demeliyiz. Ama onu insanlar kendi süfli davalarına emellerine kurban ediyorlar. Burada beyaz ak tüyden bahsedecek ak tüy. Esasında onun üzerinden bakarsanız Aşkın hakikatini markasından ayırmış olursunuz Yalanından ayırmış olursunuz Şuradan bakın demek istiyor Esasında İmam Bûsiri Bir adam bir kadına aşık oluyor 50 yaşındaki bir kadına bir delikanlı aşık olmaz Yüzünde çizgiler vardır Başında ak tüyler vardır Onlar aşka engel olur o halde oradaki durum karşıdakine, muhatap olan, muhatabaya bir bağlılık değil. Orada şehevi duygular var. Şehevi duygular açısından, zaviyesinden bir bağlılık var. Ama kulun Rabbine aşkı olursa, Rabbine muhabbeti olursa kul her şeyini kaybediyor. Madde planında evini kaybediyor, yerini, yurdunu, her şeyini kaybediyor. Ama her şeyi kaybettiği anda etrafında yakınları vefat ediyor, ölüyor. Rabbini olan bağlılığı, aşkı en zirvelere ulaşıyor. İşte İmam Bu Sidi rahmetullah aleyh ela inne evliya Allah. Müminler Allah Azze ve Celle'nin dostlarıdır. Ela inne evliya Allahi. Allah'ın dostları bizi Allah Azze ve Celle'ye dostluğa davet ediyor. Öyle bir aşkınız olsun ki Öyle bir muhabbetiniz olsun Her şeyi kaybettiğiniz anda O aşk yine sizi ayakta tutsun Ama beşer planda baktığınız zaman Bir kadın yaşandığı zaman Delikanlı ona aşık olmaz Ancak istisnası olur bunun Eğer kadın makam sahibi Mevki sahibi ise O kadına değil O kadının sahip olduğu makama O kişinin hürmeti vardır Ama başımızda ak tüyler var eğer Mevla'ya Allah Azze ve Celle'ye muhabbetimiz varsa ak tüyler başımıza düştüğü zaman bize ölümü hatırlatacak hubbul lika diyecek Allah Azze ve Celle'ye ulaşmanın aşkı, şevki, heyecanı diyecek bizi oraya taşıyacak İşte İmam Buziri rahmetullahi aleyh o aşktan başka bir dünyaya gidiyor o dünyada nefsi emmare var Nefsi levvame, nefsi i mutmainne, mulhime, Efendi raziye, merziye, tasavufta farklı makamları var. Ama burada nefsi emmareden bahsediyor, nefsi emmareden, kötüyü emreden, tuğyanı emreden nefis. Ben kimim ki Allah Resulü Aleyhisselamı olan aşk benim üzerimden anlatılsın. Ben nefsi emmaresine, kötülüğü emreden nefse mahkum olan bir adamım. Buralarda duruyorum. Bir krizdeyim, bir bataklığa, bir anafora mahkum oldum. Buradan çıkmak bütün derdim. Bütün gayretim, bütün uğraşlarım bu. Bir hal başka bir hal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya meseleleri daraldığı zaman devletin işleri çözecek. Bilal-i Habeşiye radıyallahu anh Efendimiz'i emrediyor. Erihna ya Bilal, rahatlat bizi. Kalk bir ezan Muhammed'i oku şu dünyadan namazla ayrı bir aleme intikal edelim. Kur'an-ı Hakim'de de aynı şeyleri görürsünüz. Ve ente hul eya diye başlar. Evlilik ahkamından bahseder. Sonra devam eder. Altında Allahu nuru semavati vel arz. Allah yer ve göklerin nurudur. Eğer siz bütün muamelatı, beşerin beşerle münasebetini Beşerin devletle münasebetini kuran Hakim'e götürürseniz, kuran Hakim nur olur. Onun ayetleri nur olur. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın talimatları nur olur. Kur'an-ı Hakim sünnet-i seniye bir halden başka bir hale taşır. Şimdi bir halden başka bir hale. Aşkın zirvelerinden nefsi emmareye mahkum olan, bir müminin, bir muvahhidin, bir büyük sufi'nin iniltilerini duyacaksınız. Diyor ki: Fe inne emmareti bis-su'i, mat ta'azat min cehliha binzirish-şeybi vel fî emmâreti mevsuf mahzuf emmareden nefis olduğu anlaşılıyor benim o sui kötülüğü emreden nefsim mettâdhet min cehlihâ öğüt almadı cahaletinden min cehliha cahaletinden dolayı öğüt almadı binzir şeybi aslında bir şey bil uyaran o aktüden e, cehaletinden cahaletinden dolayı öğüt almadı heremi yaşlılıktan dolayı sırtımda kamburlar var başımda ak tüyler var ama nefsim nefsi emmare beni öylesine kendi dünyasına mahkum etti ki başıma ak tüyler düştü ak tüyler bir misafirdi bana diyordu ki ayrılacaksın bu dünyadan ayrılık vakti geldi diyordu sırtımda kamburlar vardı Ölüme yaklaşıyorsun diyordu Her şeyin eceli var Senin de ecelin yakın diyordu Ama nefsi emmare Kazan demişti bana Büyük adam ol demişti Herkesin önüne geç Nasıl geçersen geç demişti bana emmareti bir emmareti bisu'i Yani o kötülüğü emreden nefsim Beni o kadar kuşattı ki Beni o kadar kendi dünyasını aldı çekti ki yani o cahaletten uyarıcıları alamadım, onları dinleyemedim. Wala addet min el fi'l el cemile qara dayfin elma bi ra'si salli ve selam ala habibika hayr el kulli. 13. Beyt'te İmam Buziri rahmetullah Aleyh Yani bu nefis beni kuşattı Münkerden uzaklaşamadım Münkere mahkum oldum Kötüye mahkum oldum Şimdi de bu nefis beni öyle ezdi ki Öyle perişan etti ki Marufa da yönelemedim İyiye yönelemedim Güzel ameller Rabbime arz etmekten aciz bir haldeyim Ve la o nefis hazırlamadı. Heyye et, hazırlamadı. Minel fiilil cemil. Güzel şeylerden, ameli salihlerden. Yarın Rabbim ikra kitabek. Oku, kitapta ne var dediği zaman, onu arz edecek, Rabbime arz edecek. İşte dünyadan şunları getirdim diyecek bir halde değilim. Nefis bana müsaade etmedi. Kıra dayfin. Esasında o fiil cemil, güzel fiilden maksat, Daif misafir demek Kıra da ziyafet demek Misafire ikram etmek demek Misafire ben ikram edemedim Burada misafir Başına gelen Akdüy Akdüy bir misafirdi Onu ağırlaması gerekirdi Misafir ona ölüm var diyordu Yaptıklarından Yapman gerekirken yapmadıklarından Terk ettiklerinden Ya da terk etmen gerekirken Yaptığı neler varsa o saç bana oraya gidiyorsun. Kabre oradan mahşere gidecek. Bütün bunların hesabını vereceksin diyordu. Ama ben ona takdim edecek güzel bir amelim yoktu. O misafir elemme bir rasi, elemme nezele. Kondu bir rasi benim başıma gayre muhteşimi. İzin almadan, sormadan, futursuzca geldi benim başıma kondu. İhtiyarlığın alameti eğer bir ak tüyse önce başta zuhur ediyor. Yani diyor ki aynanın karşısına geç. Eğer başında sakallarında ak tüyler varsa onlar senin adına kutlu misafirler, maveradan geliyorlar. Yolculuk yaklaştı diyor. Onları ağırla. O gelecek sana sormadan saçına konacak. Sakalına konacak Onun için Gayre muhteşimi e, Hal Yani ne olduğu halde izin almadan geliyor Senin saçına konuyor Sormuyor sana Peki neden futursuzluktan bahsediyor Misafir gelir en fazla Üç gün kalır Ama tüyler Başımıza konduğu zaman Ölene kadar misafirler oradan Ayrılmayacaklar bize ahireti hatırlatacaklar. Ezan Muhammedi nasıl İslam'ın manifestosu. Bize amentusunu anlatıyorsa, diriliş anlatıyorsa, başımızdaki aktüyler esasında bize niçin dünyaya geldik ve buradan nereye gidiyoruz onu anlatıyor kardeşlerim. Levuntu âlem âni ma uakirhu. Katem tu sirran badali minhu bil katemi. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayr al khalqi kullihime. لو كنت اعلم ma ben o misafiri tazim edemeyecek. Başıma konan o aktüyü Anlayamayacak, onu bir muallim, bir öğretmen olarak kabul edemeyecek. Her aynanın karşısına geçtiğimde o bana ölümü hatırlatıyordu. Yani ben ondan bu öğütleri alamayacağım, eğer bunu bilmiş olsaydım, misafiri ağırlamaktan aciz olduğum, benim tarafımdan muttali olunsaydı, ketem tu sirren, o sırrı gizlerdim. O sır başındaki aktü, o sır ona hazır ol diyor. ''Gafil olma'' diyor. ''Ölüm meleği ansızın gelebilir, kapıyı çalabilir'' diyordu. ''Ketem tu sirran bedali'' ''Bana zahir oldu ki minhu o şeyipten ak tüyden...'' ''Ben bilseydim onu tazim edemeyeceğim, gizlerdim onu bil ketemi.'' ''Siyah boyalar sürerdim ona, kınalar sürerdim, kapatırdım onu bilseydim ben o beyaz tüyden ibret alamayacağım.'' ''Yarın Rabbim huzuruna gidince işte işaretler vardı senin sakalında, işaretler vardı başında, neden onlardan ibret almadın diye Rabbim bana soracak.'' Mevlana Hazretleri buyuruyor ya, hadiseyi bir ev üzerinden anlatıyor, evde yarıklar var, toprak bir ev. Evin sahibi çamur alıyor, yarıkları kapatıyor, bu yarık, şu yarık, o yarık derken, bir gün ev adamın başına düşüyor. Ev adama diyor ki bu yarıklarla ben sana diyordum ki çöküyorum duramıyorum artık. Böyle çamurlarla beni tıkatma kapatma konuşmak istiyordum. Beni yeniden yap onar diyordum ama sen beni susturdun. Şimdi işte başına çöktüm ölmene sebep oldum diyor. Başımızdaki ak tüyler onlar ölüm yakın diyor. Muhasebeye hazır mısın onu anlatıyor O insan zavallıdır ki Gider ak tüyleri boyar Ya da o insan zavallıdır ki Yüzünde çizgiler var Gider botoks yapar Onları kapatır Onlar merhamet de esasında Bizi hazır ol diyordu Uyarıyordu Gafil olma Nefsi emmareye mahkum olma diyordu Men li birdi cimah min gawaytaha kema yuraddu cimahul khayl bil lujmi. Maula <messizlik> <İmam Buster rahmetullahi> <gülüyor> <gülüyor> ya salli ve sallim daiman abadan ala habibika khayrul halqi kullihime. Osman bu sirih rahmetullah aleyh bu beyitte o kötülüğü emreden nefis ya da yerilen ahlak, İslam'ın reddettiği ahlak adına neler varsa onların yekûnü, onların tamamı onları bir şehre girdiği zaman, bir yere girdiği zaman orada ne kadar cam varsa o camları kıran bir hayvana benzetiyor o nefsi. Saldıran bir hayvana benzetiyor. Nefsi diyor ki Melli, kim benim bu sıkıntılarımı üstlenir? Kim bana imdad eder? Melli biraddi cimâhin bu yaramaz bir hayvana benzeyen nefsime kim gem min gavayeti onun dalaletinden onu dalaletten bu nefsi kim alır da kurtarır kim benim ellerimden tutar düştüğüm zaman kim bana ayak kalk der kema yuraddu cimahul hayli billucumi tıpkı at söz dinlemeyen bir at sahibine ihanet eden bir at bir yere girdiği zaman nasıl yoldan çıkar, insanların üzerine yürür, onlara zarar verirse, bu at dizginlerle, gemle, lucum licamın çoğulu, gemle, dizginlerle sahibi o atı buyurur. O atın sağa sola gitmesine engel olur. Hangi mürebbi, hangi mürşidi kâmi zuhur eder de, nefse emmarenin ekranlara, İnternete, sahillere mahkum ettiği, kumara, faize mahkum ettiği şu nefsime Allah ve Resul buyruklarını okur. Kim ellerimden tutar? Üstad Necip Fazıl, Batı aklını, Batı düşüncesini, Batı felsefesini nihai noktasıyla gören, bu Adı selasesini mutala eden bir adamdı ama döner Anadolu'ya gelir, acıları var, ızdırapları var. Gece sabahlara kadar gözlerimi demir kelpetenlerle kapatsam yine gözlerime uyku girmiyor. Alıyorum kitapları sobaya atıyorum, bir şey arıyorum, beni kurtaracak bir soluk. Elimden tutacaklar, beni Kur'an-ı Kerim'e götürecek. Elimden tutacak, beni Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasına Iklimine taşıyacak alimler, arifler yanlışdaysanız hakikate davet edecek. Hakikat değilseniz daha daha ne kadar gücün kuvvetin varsa hepsinin tamamını bu yolda sarfet. Belki yarın, belki yarından daha yakın bir anda ölüm meleği gelecek sana diyecekler, hatırlatacaklar, ayetleri okuyacak ya da onlar halleriyle konuşacaklar size, sukut sohbetleriyle konuşacaklar size, oturmalarıyla, kalkmalarıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamı hatırlatacaklar. Diyor ki bir mürşidi kamil yani diğerlerine göre daha kamil, diğer insanlara, diğer mürşidlere göre daha kamil yoksa kemalde bir nihayet yok. Namütenahi bir yürüyüş var o alemde, Mâverâya'ya doğru gidişte. Ellerinden tutacak adamlar arıyor, arifler arıyor, mürşitler arıyor. Tutsunlar beni kurtarsınlar. Yani kurtarsınlar Allah Teala'nın inayetiyle, lutfuyla. Fela <gülüyor> terum bil maasi kesra şehvetiha innet taama yukvi şehwatan Mevla ya salli ve selim de iman Abaden ala habibike Hayrin halqi kullihimi bekleme, umma Şöyle bir umudun olmasın Bil maasi, günahlarla kesra şehvetiha O nefsin şehvetlerini günahla Kırma noktasında bir umudun olmasın Bir beklentin olmasın Çünkü yemek Yukavvi güçlendirir Şehveten nehimi Obur bir adamın Sürekli yemek isteyen bir adamın Şehvetini yemek daha da güçlendirir Bugün en kaliteli Lokontalarda restoranlarda yiyerek Nefsini terbiye etmeyi düşünüyorsan O nefis sana Yarın daha lüksüne git diyecek. ''Eğer bugün kurtuluşu bir arabada arıyorsan, yarın nefis sana daha üst modelini al.'' diyecek. ''Bugün şu yalı.'' diyorsan, ''Eğer yalıda teselli arıyorsan, sana yarın başka bir yalıya git.'' diyecek. Çünkü bütün bunlar onun gözünde eskiyecek. Ala tadma innul kulub yürekler yalılarla yürekler yatlarla değil yürekler Allah azze ve celleyi zikirle mutmayin olur. Diyor ki İmam Bu Seri, ta çağrı arama. Eğer nefsinde bir şehvet varsa, bir tuyan varsa onu Allah azze ve celleye itaat ederek terbiye edebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men istiğaamın kum albât efal yezewj, fâinhu aghdul ilbâsri ve ahsanul ilfârji. Uamellam yeztati fâlehi bi savum. Ya maşara şabab buyurmuştu başında. Ey delikanlılar, gençler, kimin gücü yetiyorsa evlensin. Nefsine ancak öyle sahip olabilir. Bu şekilde nefsini korur, iffetini korur, gözünü kapatır, gözünü korur. Eğer evliliğe gücü yetmiyorsa fe o zaman bu kişi fe bir savmi oruç tutsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şehveti nasıl kıracak gençler onun ümmetinin gençleri yol gösteriyor. Oruç tutacaklar. Gece teheccüdleri olacak. Gözlerine sahip olacaklar. Kullukla taatle bu yolda yürüyecekler. Çünkü mualicetu nefsi bit tahliyati ve tahliye. nefsi terbiye etmek onda dünyaya dair neler varsa onları çıkarmak zikil onu tezin etmekle mümkün olur. Wan nefsu ket tifli in tuhmilhu şab ala hubb irradai ve in tafsimuhu yanfati. Maula hayrül <gülüyor> halqikullehme Nefis diyor İmam Busiri rahmetullahi aleyh kattıfli çocuk gibidir. İn tuhmilhu eğer onu bırakırsan nefsi nasıl çocuğu bırakınca yara gider, uçuruma gider, atlar oradan düşer helak olur. Nefis de çocuk gibidir. Eğer onu bırakırsan, in tuhmilhu ihmal edersen şebbe delikanlı olur ala hubbir rada. Hala çocukken süt emerdi annesinden Büyüyünce eğer anne onu sütten kesmezse 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında Hala annesinin sütünü emmek ister Çocuk öyledir Nefis de çocuğa benzer <gülüyor> Eğer çocuğa acı şeyler verip Annenin sütünü emmesine anne valide engel olmazsa o çocuk sütten kesilmez. Eğer keserse onu o zaman sütten kesilir. Nefis öyledir. Nefis senden bugün bir yerde eğlenmeyi istiyor. Başka yerde başka bir zevk-ü sefaya dalmayı istiyor. Şunlarla git diyor, şu kadar faiz var diyor. Şurada şöyle oturursan kumar var, eğlence var diyor. Nefis seni falan kadınlar falan kadınlar, Onlara bak zevk-ü sefa, sür bu aremde diyor, eğlen diyor onlardan. Eğer nefse engel olmazsan yaşelli olur, altmış olur, yetmiş olur, ölüm meleği gelir ki o günahlarla Azrail ruhunu bedenden ayırır diyor İmam seiri O halde ne yapmalı? fasrif hawaha wahadir an tuwallih inna al-hawa ma tawalla yusmi aw yasmi maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr kullihim fasrif çevir yani o nefse müdaleet Nefis terbiye olur çaresiz değilsin. Kur'an hakim terbiye eder nefsi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyrukları terbiye eder. Mürşidi kâmiller, alimler, arifler onlar sana bu noktada yardımcı olurlar. Fasrif havaha. Onun hevasını çevir, onun hevasına engel ol. Vahazir. Mufale babından getiriyor. Esasında sulasiden getirebilirdi ama burada mubale, mubala ifadesin diye burdan getiriyor va hazir aklına yüreğine nefsini sultan yapmaktan sakın diyor eğer yüreğine nefis sultan olursa Allah'a isyan edersin tuyan orayı kaplamış olur içinden sürekli hakaret edersin birlerine sürekli içinden tuzaklar kurarsın onlara eğer sen nefsi sultan yaparsan ya da o nefissin aklına hükümdar olursa Ezer seni yok eder seni Mao'lara, Mao'nun çocuklarına, Das Kapital'e, Karl Marx'a, Lenin'e, Stalin'e, sosyalizmaya, kapitalizmaya, liberalizmaya alır seni mahkum eder. Şu kadar insanı o ideolojiler, ezerler Allah Azze ve Celle'nin huzuruna sen de sebep planında onun hakimiyetine sebep olduğundan dolayı, sebep olanlardan biri olduğundan dolayı sorumlu olarak gelirsin. O halde nefsini aklına ve yüreğine hakim kılma. İnnel heva çünkü nefis, çünkü heva, çünkü arzu. Yani hidayeti kabul etmeyen, allah Teala'nın buyruklarını kabul etmeyen her şey hevadır. İnnel heva ma tevella, eğer hakim olursa yusmi, öldürür heva cehennemin çukurlarına atar heva ev yesimi ya da seni kusurlu yapar kör yapar hava sağır yapar hava duyamasın anlayamasın idrak edemesin hayan edemesin hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum eder hava ve la tetbi' el heva an sabilillah Havaaya tabi olma ve lattebi ille hava feydille kani sebilillah seni Allah'ın yolundan uzaklaştırmaması için o hevaya tabi olma uçurma götürür seni oradan atar diyorlar ya ida sahab tel eb abrar abadu kani ashrar iyi adamlara dost olursan seni kötülerden uzaklaştırırlar. Bir de sahabtel aşlar ebadu kani alxyar. Kötü adamlara dost olursan onlar da seni Allah dostlarından uzaklaştırırlar. Vra'iha vhi fil amali saimeun, vinhie isthle'til mar'a, fala tusmi. Ola ya salli ve sallim daima abadan ala habib. Nefsini murakabe altında tut Nasıl askerler devleti kururlar Sınırları kururlar Sen de sürekli Tayakkuz halinde ol Nefsini bırakma Nefis amellerde otlar Amellerinin içinde dolaşır Ve inhiye Eğer o nefis istahletil mar'a O otlamakta bir zevk bulursa فَلَا تُسِمِ Otlatma onu. Yani bir amelin var senin diyor İmam Bûsiri. Zevk alıyorsun. On binlere konuşuyorsun. Nefsin de sana diyor ki ne büyük bir adamsın. Eğer nefis sana bunu söylüyorsa gidip orada bir daha konuşma. Ya da bir makale yazdın. O makale Allah ve Resulünün davasını desteklemek için yazdın ama nefsine mahkum oldun istiyorsun ki insanlar bunun üzerinden benim ne büyük bir muharrir olduğumu konuşsunlar eğer nefsin seni orada eziyorsa orada nefsinin bir payı varsa zevki varsa orada durma nefsini otlatma ya da öyle başarılı bir öğrencisin ki ''Bütün arkadaşların o en zor ibareleri sana götürüyorlar.'' ''Hallalul meşakil.'' diyorlar. Nefsin adına bir inkişaf hali var, gururlanıyor, mağrur bir halde. ''Eğer öyleysen bir daha oralarda durma.'' o halalul meşakil senin için bu unvanı söylüyorlarsa yani bu en zor ibareleri çözer. Bu geleceğin büyük alimi diyorlar. Nefsin de bundan pay alıyorsa orada durma. Çünkü hubbu'z zuhur zuhur. Meydana çıkma aşkı sevgisi bütün belleri kırar. Eğer sende önde olma hastalığı varsa alkışlasınlar beni, büyük adamlar desinler benim adıma, billboardlara yatsınlar, o geliyor şu geliyor diye, eğer bunları yapıyorlar, nefsinin burada bir payı yoksa yürü, eğer nefsin istiyor, ve sen de insanlara bunu yapın diyorsan, işte meydana çıkma sevgisi aşkı, belini kırar, mahşere öyle gidersin. Bu babın son beyti diyor ki, كم لذة للمرء قاتلة حيث لم يدري أن السم في الدسم يا çok defa tezin etti, güzel gösterdi, kem hassenet lezzeten bir lezzeti ki, lil mer'i kişi için katileten, öldürücü olan bir lezzeti nefis, sana güzel gösterir. Güzel gösterir alkışlanmayı, güzel gösterir önde olmayı, önde yürümeyi güzel gösterir. Onun için cenaze namazlarında, ecir ön safta mı, arka safta mı daha fazla? Arka saflarda. Çünkü nefis, ön safta olmayı ister. Görsünler seni, suretini alsınlar. Ama camide, ruku ve secdeli namazlarda ecir, ön safta daha fazla. Min haythu lem yedri şuralardan ki, o e, öldürücü zehri güzel gösterir nefis. Lem <lâng> yedri, adam bilmiyor, o kişi bilmiyor. Enne <en> semme fiddesemi. Zehir Yağın içindedir. Zehir bir lokmanın içindedir. Zahirine baktığınız zaman güzeldir. Ağzınıza aldığınız zaman ölümüze sebep olur. Nice öldürücü şeytan darbeleri vardır ki onlar çok zevkli ameliyelerin içinde saklıdır. Oralarda gizlidir. Zahire bakma, hakikate bak diyor İmam Buzir Rahmetullahi Aleyh. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onlar bir takım şeyler yapıyorlar, zannediyorlar ki yaptıkları güzeldir, güzel olduğunu zannediyorlar. Ama onlar yolda yürüyen, çölde mesafeleri kat eden, uzakta su gördüğünü düşünen, yaklaşımca suyun serap olduğunu anlayan adamlar gibidirler. Onlar güzel işler yaptıklarını zannediyorlar, ama mahşere vardıkları zaman görecekler ki o güzelleri hep nefisleri adına yapmışlar. Allah Teala nefsin bizi çekmiş oldu o anıfordan. Kur'an-ı Hakim'le, Sünnet-i Seniye'yle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda izinde yürüyen İmam Gazali'ler, Ahmet Faruk İmam Rabbani'lerle yürüyüp o, Masivanın çukurlarından kurtulup maveraya ulaşmayı Rabbim bizlere ihsan eylesin. Evet. Nefsimizi terbiye etmeyle bizi şereflendirsin. Evet. Nefsi terbiye etmenin çaresi var evet. buyuruyor Manbusiri. Evet. Kur'an hakimdir, sünnet seniyedir ve onlarla amel eden büyük ruhlu alimlerdir. Estağfurullah ve etubiyley ve elhamdülillahi rabbil alemin.